Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Kadın Yusuf Aleyhisselam'ı eğer istediğini yerine getirmeyecek olursa zindana atılmak ve küçültülmüşlerden olmakla tehdit edince Yusuf Aleyhisselam da tercihini yaptı. Dedi ki "Kala Rabbis sicnu uhabbu ileyye mimma yed'unani iley." Rabbim onların beni çağırdıklarının çağırdıklarını yapmaktansa zindana atılmayı daha çok severim, tercih ederim. Müminin duruşu budur. Doğru duruşta zarar da varsa, menfaat kaybı da varsa, elde edilebilecek aksinde elde edilebilecek bir dünya da varsa, dünyalık da varsa doğru duruş bunların hepsine tercih edilir. Günümüzde Müslümanların en muhtaç oldukları şeylerden birisi budur. Çoğunlukla dinimiz ile dünyamızdan birisini seçmekle karşı karşıya kalıyordur. İmtihan da zaten budur. Sınanmak budur. İmtihanın kelime manası çok anlamlıdır. İmtihan zordur. İmtihan Arapçada kelime olarak altının sahtesini hakikisinden ayırt etmek için ateşe arz edilmesidir. İmtihan öyle zordur. O ateşe arz edildiği zaman altın mısın, sahte misin, ortaya çıkıyor. Onun için Cenab-ı Allah Siz iman ettim deyi vermekle bırakılı verileceğinizi mi zannettiniz diyor. Bir başka yerde sizden öncekilere diyor. Öyle zorluklar, öyle sıkıntılar, öyle meşakkatler isabet etti ki öyle sarsıldılar ki, öyle daraldılar ki Resul ve beraberindeki iman edenler Allah'ın yardımı ne zaman gelecek diyecek oldular diyor. Sebat budur, imtihan budur. İmtihan müminlerin kendilerinin azınlık olduğunu görüp de kafirlerin en az kendilerinin üç misli olduklarını görmelerine rağmen. Allah ve Resulü düşman karşısında sebatlı durmayı emrettiği için dimdik durabilmektir. İntihan, uhuda müşriklerin yarısının orduya katılanların üçte birinin Abdullah bin Ubey bin Selul ile birlikte gittiğini gördüğü halde 300 kişi, bin kişiden 300 kişi kalbinden bir grup biz de mi gitsek acaba dedikleri halde hayır Resulullah neredeyse biz de oradayız deyip sebat gösterebilmektir. İmtihan, Müslümanların savaşı kazandıklarını gördükleri bir zamanda okçuların büyük bir bölümü ganimet toplamak için nasıl olsa savaş neticelendi diye yerlerinden ayrılırken Hayır Resulullah bize ne emretmişti onu unutmayın deyip okçular tepesinde sebat gösterebilmektir. İmtihan Bizans ordusunun yüz binlerce kişi ve teçhizatın en ileri derecesi dünyanın en büyük ordusuyla karşı karşı olduğunu gördüğün halde Müslümanlara baktığın zaman topu topu sayısı on bin olduğunu görünce yine Mute'de küffara karşı Resulullah'ın birer birer şehit olacaklarını haber verdiği kimselerin şehadetine rağmen savaşı sürdürebilmektir. İmtihan Peygamber aleyhissalatü vesselamın Hiçbir gölgenin olmadığı bir zamanda yedi kişi Rahman arşının gölgesi altında olacaktır. Kıyamet gününde dediği ve aralarında makam ve mevki sahibi güzel bir kadının kendisine çağırdığı bir genç delikanlının ben Allah'tan korkarım demesi. imtihan genç birisinin yine aynı şekilde Allah'ın arşının gölgesi altında barınacaklardan birisi olduğu belirtilen kalbinin mescitlerde asılı durmasıdır. Aklı fikri gözü bu dinin temel direği olan namazı dosdoğru kılma der adında, Kılma sevdasında. Çünkü bu namazı muntazam kılan namazın dışındaki diğer amellerini daha çok ıslah eder. Namazı adam gibi doğru dürüst kılmayan diğer amellerini daha çok kaybeder. İmtihan bir devlet başkanının elindeki imkanları Allah'ın emrettiği şekilde adaletle kullanabilmek her hak sahibine hakkını vermek ve Ebubekir Bekir radıyallahu anh'ın dediği gibi amel edebilmektir. Ne diyor Ebubekir Bekir radıyallahu anh? Sizin aranızda güçlü kabul ettiğiniz bir kimse eğer haksız ise ondaki hakkı alıp hak sahibine verinceye kadar benim için zayıftır. Sizin zayıf gördüğünüz bir kimse eğer haklı ise ona ait olan hakkı başkasından alıp ona verinceye kadar benim yanımda kuvvetlidir. Oh. Hazreti Ebu Bekir'in bu devleti mi daha adil yoksa günümüzde kuvvetlilerin borusunun öttüğü bugünkü cahili devletler mi? Kıyas edilir mi ya? Parası olan, medyası olan, şusu olan, busu olan vesaire vesaire iktidarı olan hukuk onundur. Hak kuvvetlinendir yani. Orman kanunu bu ya. Orman kanunu. İsterse parlamentolarda kanunlar yapılsın. İsterse adına demokrasi denilsin. isterse başka zıkkımın kökü denilsin. Hiç farkında. Nerede adalet? Zayıfın hakkının çiğnenip gitmesi şöyle dursun. Kimse onun feryadını dahi duymuyor. Bunun neresi adalet? İşte imtihan budur. İmtihan zayıfken adalet istemek değildir. İmtihan, yani imtihanı kazanmaktan bahsediyoruz. Zulmetme gücün varken... Ve adaletli olmak senin aleyhineyken adaletli olabilmektir. Zulm edebilecek gücün var. Adalet yapmaya kendini seni zorlayan maddi hiçbir durum yok. Üstelik adil olmak sana maliyeti var belki de. Ama yine de adaletli olabilmektir imtihanı kazanmak. Onun için adaletli imam Adaletli yönetici bu yedi kişinin başında zikrediliyor hadis-i şerifte bahsettiğim hadis-i şerifte. Velhasıl imtihanın örneklerini çoğaltmak mümkün. Kısacası özeti şu, maliyeti ne olursa olsun, bedeli ne olursa olsun Allah'ın emri üzerinde sebatla durmak, direnmektir. İmtihanı kazanmanın şartı. Ve bunu sırf Allah rızası için halis ve muhlis bir niyetle yapabilmektir. İslam böyle bir insan terbiye eder. İslam'ın terbiyesi, İslam'ın terbiyesinden hedef budur. Ve eğer bir gün İslami hareket, İslam adına yapılanlar İslam adına Müslümanların cemaat olarak ortada olmaları bir netice verecekse, bu şekilde müstakim insanların hakkı her şeyin üstünde tutan, Allah'ın hükmünü, Allah'ın adaletini her şeyin üstünde tutan, maliyeti ne olursa olsun bedelini ödemeye hazır olan, gerçekten bu konuda sabit kadem olan Müslümanların, o sağlam kalenin kurulmasıyla mümkün olur. Sağlam insanlar olmadan bu dediğimiz manada İslam'ın, İslam adına muvaffakiyetin gerçekleştirilmesi mümkün olur. Hevesi peşinde koşmaz Müslüman. Arzu ve keyfi, benim keyfim kafire zulmetmeyi istiyor, yapamazsın kardeşim. Kafir olması ona zulmetmeyi haklı çıkarmaz. Bir kafiri öldürmek için birkaç tane masum kafir de olsa öldüreceğiz. Hayır böyle bir şey olmaz. Yapamazsın. Velhasıl adalet imtihanın en zor noktasıdır. Çünkü adalet Güçlülerin yapabileceği bir iştir. Adalet güçle kaimdir. Güçlü olanın da zulme meyletmesi nefsi açıdan, psikolojik açıdan her zaman daha kolaydır ve daha mümkündür. İmkanın varken zulmetmeye, zulmetmeyip senin aleyhine de olsa, yani sana bedel ödetecek de olsa, maliyeti daha olsa yine adil duruyorsan o zaman Allah'ın arşının gölgesinde olmayı hak kazanan imtihanını başarıyla geçen birisi olur. Böyle insanlar olmanın yollarını yolunu aramalıyız. Kendimizi bunun için terbiye etmeliyiz. İnsanımızı buna göre eğitmeliyiz. İşte Yusuf Aleyhisselam haktan ayrılmayan, zararına dahi olsa zulmetmemek için Allah'ın bir hududunu çiğnememek için Allah'ın bir haramını çiğnememek için zindana atılmayı göze alıyor. <gülüyor> Salih amelin daima iki tane önemli ayağı vardır. Birincisi burada gördüğümüz gibi, beşerin sırat-ı müstakim üzerinde sebat noktasında... Kararlı olması. Evvela kul buna kararlı olacak. Ondan sonra da bu konuda Cenab-ı Rabbül Alemin'in kendisine yardımcı olmasını isteyecek. Ona sığınacak. Yardımı ondan isteyecek. Onun için hemen Allahü Teala da şunu niyaz ediyor Allah-u Teala'dan. وَاِلَّا tasrif anni كَيْدَهُنَّ ya Rabbi diyor eğer sen benden bu kadınların hile ve tuzaklarının şerrini uzaklaştırmayacak olursan az bu ileyhinn ben onlara meyledebilirim. Sen beni bana bırakma diyor yani. Beni bana bırakma ya Rabbi diyor. Ben zindanı tercih ediyorum. Fakat senin de yardımını diliyorum. Bana yardımcı ol ya Rabbi. Diyor. Eğer diyor onların bana yapmak istedikleri kötülüğü bu tuzakları benden geri çevirmezsen onların tuzaklarını başarısızlığa mahkum etmezsen ben de onlara meyledebilirim diyor. O zaman vekum Ve minel cahilin cahillerden olur. Demek ki ilimden gaye nedir? İlimden gaye günahtan uzak durmaktır. İlimden gaye Allah'ın yasaklarını çiğnememektir. İlimden gaye Allah'ın istediği gibi bir kul olabilmektir. Değilse eskilerin tabiriyle isterse zamanın eflatunu olsun o cahildir. Çünkü Cehalet, ilmin gereğini yapmamaktır. Bilmemek değildir cehalet. Cehaletin gerçek tanımı, ilmin gereğini yapmamaktır. İlmin gereği benim takvalı olmamı gerektiriyor. Benim günah işlememi gerektiriyor. Eğer ben günahı bile bile işlersem, günah olduğunu bildiğim halde cehalet işte odur. Cehalet odur. Ama bilmeden günah işlemekte bazen insan bazı hallerde İslam hukukunda mazur dahi görülebilir. O cehalet sayılmıyor. Asıl cehalet bilgi altında bilerek yapılan iştir işte Yusuf Aleyhisselam buna dikkat çekiyor. İşte Yusuf Aleyhisselam duanın kabul edilmesinin iki şartını yerine getirdi. Yani kararlılığını ortaya koydu. Ondan sonra da Cenab-ı Rabbül Alemin'in yardımını diledi. O zaman Allah da فَاسْتَجَابَ لَهُ allah Allahu Ekber. Derhal Rabbi onun duasını kabul etti. Niye duamız kabul edilmiyor? Kendine bak önce. Dua ederken ki haline bak. Evvela, senin halinde ve yaşayışında doğanın kabulünü engelleyen neler var? Onları bir bir izale etmeliyiz. Onları izale ettikten sonra duamızın kabul edilmemesinin de sebepleri olursa elbette vardır. Daha önce birkaç defa tekrarlamıştık çeşitli vesilelerle. Peygamber aleyhissalatü vesselam kabul olunmayan bir dua olmaz diyor. Böbinin bütün duaları makbuldur. Ya duasında istediğini ona verir Cenab-ı Allah. Ya ona karşılık ahirette ona ecir verir. Veya o duasında istediğinin dengi bir kötülüğü ondan uzaklaştırır. Fakat bu üçünün olabilmesi, üçünden birinin olabilmesi duanın kabulüne mani hallerin bulunmasına bağlıdır haram lokma yenilmeyecek, sıla-i rahme aykırı, akrabalık bağını kopartan bir dua olmayacak, zalimce bir dua olmayacak, bir kimseye hak etmediği bir şekilde beddua et, feraza. Olmaz. Belki bu dua sana vebal olarak döner. Ve buna benzer. Duanın kabul olunmamasını, kabul olunmasını engelleyen sebepler de var. Duanın kabulünü hızlandıran sebepler de var. Bu konuda tabi kitaplarda bayağı tafsilat var. Konumuz o olmadığı için şey edeceğiz. Burada önemli olan şu duada çok önemli iki şart. Allah'a ihlasla yapılacak ve evvela o istediğimiz talebimizde biz üzerimize düşeni yapacağız. Çalışmayan bir öğrenci Allah'a dua etsin. Ya Rabbi benim bu imtihanda böyle en yüksek derecede başarı sağlayayım bu sağla? giriyor çıkıyor alıyor sıfır ya o kabul olmadı niye kabul olsun ya sen samimi değilsin ki bir defa yalan söylüyorsun kusura bakma böyle şey olmaz evvela sadakatini ispat edeceksin ben sıfır alsam dahi çalışacağım diye biliyor musun Hazreti Yusuf böyle demişti Hz. Yusuf böyle demişti çünkü çalışmak Allah emridir bir işi yapmak için bir işin neticelenmesi için esbab neyse onu yerine getirmek Allah'ın emridir. Yusuf Aleyhisselam bunu yaptı. Dedi ki Rabbim bunların davet ettikleri günahı işlemektense ben zindanı tercih ederim dedi. Ondan evet. sonra da Ya Rabbi bunların kötülüklerinden beni koru dedi. Budur. Bunu ispat edeceğiz. Cenab-ı Allah da böyle Rabbim onun duasını kabul etti ve onların hile ve tuzaklarının zararını kendisinden uzaklaştırdı. Niçin? Çünkü innehu huves semiul alim. Allahu Çünkü o özellikle duaları ve her bir sözü, her bir söyleneni işitendir. Duaları kabul buyurandır ve kimin özellikle ne halde dua ettiğini çok iyi bilen kimin duasını kabul edeceğini, kiminkini etmeyeceğini çok iyi bilendir. Her şeyi bildiği gibi konu özellikle dua olduğu için dua ile çerçeveliyoruz anlamını. Sonra sonra ortada pek çok delilleri gördükten sonra yine de bir süreye kadar onu hapsetmeyi uygun gördüler. Yani dertleri adalet değil, dertleri bir yani aristokrat aile olarak diyelim veya genel olarak aristokrasinin şerefini kurtarma derdidir. Dertleri hak ve hakkaniyet değil. Meseleleri o değil. Aristokrat olarak biz bu işi nasıl örtbas edebiliriz derdindedirler. Peki, Mahzum oğullarından bir kadın hırsızlık yapıyor. Adı Fatıma. Şerefli bir kadın kabilenin ileri gelenlerinden birisinin kızı. Ne yapacağız diyorlar. Bu kadının eli kesilecek Resulullah duyarsa. O halde kim cesaret edebilir Resulullah'ın yanında bu konuda bu kadına iltimas yapmaya, torpil yapmaya düşünüyorlar, taşınıyorlar bu işi ancak Resulullah'ın çok sevdiği Zeyd'in oğlu Üsame yapabilir. Babasını da seviyordu, oğlunu da seviyordu. Hasan'la Hüseyin'den ayırt etmiyordu o kadar. O kadar seviyordu Peygamber Aleyhissalatu vesselam. Üsame'ye söylüyorlar. Üsame de çaresiz gidiyor. Resulullah kızıyor. Ey Üsame diyor. Allah'ın hadlerinden bir had hakkında mı şefaat etmek istiyorsun? İltimas etmek istiyorsun? Vallahi o hırsızlığı yapan Muhammed'in kızı Fatıma dahi olsaydı vallahi onun elini de keserdim. İslam ile cahiliye arasındaki adalet farkı budur işte. Onlar Suçsuz olduğunun delillerini, belgelerini gördükleri halde kendi şerefsizliklerini, şereflerini kurtarma adına Yusuf Aleyhisselam'a günahsız, suçsuz, pirupak pırıl pırıl o yüce şahsiyete haksızlık ederek hapse atacaklar. Bir süreye kadar bunu hapse atalım unutulsun gitsin. Çünkü Yusuf ortalıkta oldukça onların rezaletleri, Yusuf Aleyhisselam'ın da masumiyeti hatırlanıp durulacak. E kendilerinin de otoritesi sarsılacak. Aristokratlık ayağa düşecek. Dertlerine bakın. O halde onu bir süreliğine kadar hapsedelim diyorlar. Ve hapsediyorlar. Şimdi bir ifade eldeyse, parantez açalım. Gerçekten bu surenin delaletleri, anlattıkları, bize verdiği mesajları tamamını ortaya koymak, dökmek, üzerlerinde hepsinin hak ettiği kadar durmak Bir beşerin, hatta belki beşerin tamamının gücünü çok aşar. Fakat burada, surede çok şeyler var. Olanlardan birisi üzerinde ben durmak istiyorum. Romanıyla, hikayesiyle, piyesiyle, şiiriyle vesairesiyle bir anlatım sanatının, çok güzel ipuçları var bu surede. Yani anlatım tarzı bize biz hangi tarzda maharet göstereceksek gösterelim. Yani bu anlatım sanatlarından, sanat dallarından hangisini seçeceksek seçelim. Bu surede bize ilham kaynağı olacak, yol gösterecek çok şeyler var. Bir defa İfade anlatım sanatında en önemli şeylerden birisi kurgudur. Olayı kurgulamak. Fevkalade bir kurgu var. Sözün başında dikkat ederseniz ilk başladığımız sırada, surede bir takdim ve tekhirden bahsetmiştik. Önce rüyasını görüyor. Ondan sonra ne deniyor? Ne geliyordu ayet-i kerimede? لَقَدْ fi فِي يُسُفَ وَاِخْوَةِهِ اَيَةٌ لِسَّاِلِينَ Yusuf'ta ve kardeşlerinde Soru soranlar için pek çok ayetler, belgeler vardır. Aslında tarihsel olarak ifade yerindeyse veya zaman sıralaması itibariyle bu soru önceliklidir. Ama Kur'an-ı Kerim bunu daha sonra anlatıyor. Böylelikle ne yapıyor? Başlangıç noktasında önce Yusuf Aleyhisselam'ın rüyasından bahsediyor. Elif, Lam, Ra'dan sonra Yusuf Aleyhisselam'ın rüyasından bahsediliyor. Ondan sonra olay anlatılıyor. Ve göreceğiz daha takdimler, takhirler çok. İnsanların ruh hali anlatılıyor. Önemli ruh tahlilleri var. Bu surede tek tek bu açıdan okursanız çok şeyler göreceksiniz. Sosyal analizler var, toplumsal analizler var, siyasal psikolojiler var ve buna benzer her alandan bir şey var. Az önce mesela bu ayeti kerimeyi bir sanatkar olarak bir yere çok rahatlıkla anlatabilirsiniz onu bir süreliğine hapse atmayı uygun gördüler. Aristokrasi psikolojisiyle zulüm yapılıyor. Bunu bir sanatkar, psikolojiyi bilen veya bu üste ehil olan bir kişi fevkalade tahlil edebilir. Ve bu konuda bir Müslüman olarak yazacak çok şey bulunabilir. İslam adına Müslüman olarak sanatla uğraşanların benim kendi adıma onlardan bir şikayetim var. Bu açıdan Kur'an'ı ve hadisi çok iyi tetkik etmiyorlar. Bu yalnız onlara ait bir kusur değil. Hangi alanda uzmansa Müslüman kardeşlerimiz evvela o azmanlık alanlarını Kur'an'dan ve sünnetten tetkik etmeye işe başlamalıdırlar. İster mühendis olun, ister fizikçi olun, ister edebiyatçı olun, ister hukukçu olun, ister başka bir şey olun. Uzmanlık alanı, isterseniz tüccar olun, hiç fark etmez. İsterseniz ev hanımı olun, yine fark etmez. Sizin ilgi alanınız, uzmanlık alanınız veya alanlarınız neyse veya isterseniz imam olun, isterseniz sıradan bir vatandaş olalım diyelim, fark etmez. Her bir şeyimizi Madem hedef en güzeliyle yapmaktır. Her şeyin de en güzeli Kur'an-ı Kerim'de vardır. Bu bizim inancımızdır. Resulullah'ın rehberliğinde vardır. O zaman işe Kur'an ve sünnetten başlamayı ihmal etmeyeceğiz. Öğretmen miyiz? Öğrenci miyiz? Tüccar mıyız? Hukukçu muyuz? tekniker miyiz? Mühendis miyiz? Sanatkar mıyız? Aman Allah'ım söyleyeyim sanatçı mıyız? Neyse. Bunun ölçü ve kıstaslarını ve örneklerini Kur'an ve sünnet-i seniyeden aramasını bilmemiz lazım. Bu gözle de aramasını bilmemiz, ararsak çok şey bulacağımızdan emin olunuz. Çoğu zaman bu konuda bazı şeyler soran kardeşlerimize şunu söylemişimdir. Mesela Kur'an-ı Kerim'i birkaç defa iki, üç defa, dört defa her neyse Söz gelimi söylüyorum. Kur'an'da iktisatla alakalı ne var? Gözüyle bir okuyun demişimdir. Bu şekilde tavsiyelerimizi yerine getirenlerle zaman zaman görüşmelerimiz neticesinde söyledikleri şu olmuştur. Ya diyor ben bu işe başlarken 15-20 ayet belki 30 ayet mesela bulacağımı zannediyordum. 300 ayet buldum diyor. Mesela. O gözle çünkü. Başından sonuna kadar onu aradı. Bir iki üç defa da değil. Üç dört defa, beş defa böyle okudu. Ha bitirdim. Bu sefer bir psikolog gözüyle oku. Bir sosyolog gözüyle oku. Bir edebiyatçı, bir romancı gözüyle oku. Bir şair gözüyle oku. Hangi gözle okursan oku. Birkaç defa oku o gözle. Çok şey bulacaksın. Bir tüccar gözüyle oku. Bir kadın gözüyle oku, bir erkek gözüyle oku. Orada her şeyin çok yerinde oturtulmuş olduğunu göreceksin. Çok hikmetler göreceksin. Onun için Yusuf Aleyhisselam'ın bu vesileyle bize anlattıkları, bu surenin anlattıkları pek çoktur. Ve başta da söylediğimiz gibi bu sure Kur'an-ı Kerim kıssaları arasında çok özellikli bir suredir. Hiçbir kıssa başladığı gibi bitmiyor. Bir bölümü anlatılıyor her bir yerde bir kıssanın. Musa Aleyhisselam'ın, İbrahim Aleyhisselam'ın hangi peygamberin olursa olsun. Hud Aleyhisselam'ın, Nuh Aleyhisselam'ın kıssaları surelerde müteferriktir. Birçok surede dağınıktır. Ama Yusuf Aleyhisselam'ın kıssası böyle değildir. Bunun da birçok anlamı var. Anlamlarından birisi de Cenab-ı Allah böyle de kıssa anlatır, böyle de kıssa anlatır. O her konuda olduğu gibi ifade elde ise kelam, söz söyleme noktasında da kudreti sonsuz olandır, her şeye kadir olandır. Şimdi yeni bir hani onu hapse atmayı öngördüler ya, artık Yusuf Aleyhisselam'ın hapis hayatı devreye giriyor. Kur'an-ı Kerim artık ondan bahsediyor. Buralarda da göreceğiz ki yine Yusuf Aleyhisselam'ın bu surede, bu surenin başlangıcını teşkil eden ve biz ona rüyaların yorumunu öğreteceğiz dediği hadiselerin bir tecellisini göreceğiz. Rüyayla başlayan bir sure devamında da rüyadan bahsediyor. Diyor ki, وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ Yusuf ile birlikte Ali Salatü’l-Şalam zindana bir de iki genç girdi, iki delikanlı girdi. “Kâl aḥaduhumā, inni arāni aṣrū khamra.” Onlardan biri dedi ki, ben kendimin şarap sıktığımı gördüm rüyamda diyor. وَقَالَ الْآخَرُ اِنِّي اَرَان۪ي اَحْمِلُ فَوْقَ رَأْس۪ي خُبْزًا تَأْكُلُ الطَيْرُ مِنْ Ben, diğeri de dedi ki, ben kendimi başımın üstünde ekmek taşıdığımı ve kuşların da o ekmekten yediğini gördüm, diyor. نَبِّئْنَا بِتَعْوِيلِهِ Bu gördüğümüz yanın yorumunu bize haber ver, diyor. Niçin inna naraken minel muhsinin Çünkü biz seni ihsan edicilerden, iyilik yapanlardan, güzel iş yapanlardan veya bu işi güzel bilenlerden olduğunu görüyoruz dediler. Yusuf Aleyhisselam evvela kendisinin bir özelliğini onlara anlatıyor. Buradan da görüyoruz ki ilim adamının Gerektiğinde ilmi konumunun bilinmesi için eğer fayda sağlayacaksa muhataplarına bunun hakkında da bilgi vererek onların dikkatini çekmesinin bir anlatım olarak yerinde olacağını hatta olması gerektiğini görüyoruz. Diyor ki olayı görünce dinleyince göreceğiz. Kale la ye'tiküme ta'amun turzekanihi İllâ nebbe'tükûmâ bita'vîlihî qabla en ye'tiyekûmâ. Dedi ki size rızık olarak bir yiyecek gelecek olursa mutlaka o size gelmeden önce ben size onun akıbetini onun neticesini haber vermişimdir. Ne kadar yemek gelecekse ben size o yemeğin geleceğini ve akibette sizin onu yiyeceğinizi veya yemeyeceğinizi durumun ne olacağını haber vermişimdir. Ama bunu ben kendim bilmiyorum diyor. Zalikuma minma allamanı Rabbi. Ben de bir varlık görmeyin diyor. Siz beni iyilik yapanlardan, ihsan edicilerden görüyorsunuz ama gerçekte benim sahip olduğum bu gördüğünüz ve bende olduğunu kabul ettiğiniz nitelikler benden değil Rabbimin bana öğrettiklerinden bir neticedir. Öğrettiklerinin bir neticesidir. Peki Cenabı Allah bana bunu niye öğretti? Dikkat edelim çok önemli. İnni terak'tu millet kavmin la yu'minun billah وَهُمْ بِالْاٰخِرَةِ هُمْ kafirler. Ben Allah'a iman etmeyen ve kendileri ahiretin inkarcıları olan bir kavmin dinini inkar ettim. Terk ettim. Ve ne yaptım? Kim kastettiği? Mısır'daki yönetim, yönetimin dini. Bunlar Allah'a iman etmiyor, ahirete iman etmiyorlardı. Ben onların dinlerini terk ettim diyor. Ve ne yaptım? Ve tabe ettum millet ve İshak'a ve Yakub. atalarım önce büyük atasından başlıyor. İbrahim Aleyhisselam'dan. Atalarım İbrahim dedesi İshak ve babam Yakub'un dinine tabi oldum. Burada dikkat ederseniz iki yerde, iki ayette millet kelimesi geçiyor. Millet kelimesi din ve şeriat demektir Arapçada ve Kur'an-ı Kerim'de. Öyle Türkçedeki efendim, kavmin karşılığı, nasyonun karşılığı değildir millet. Anlamlar, Cumhuriyet döneminde İslam'dan özellikle İslam kaynaklı, İslami anlamı olan kelimeler özellikle tahrif edile edile sokulmuştur. Bozulmuştur anlamları. Nitekim Akif ne diyor? Hani milliyetin İslam idi. Kavmiyet ne? Sarılıp sımsıkı dursaydın o milliyetine. Hani senin diyor milliyetin eşittir şeriat eşittir İslam idi? Kavmiyetçilik ne oluyor? Sarılıp sımsıkı Dursaydın a diyor. Kavmiyetine değil. Milliyetine, şeriatına, dinine sımsıkı sarılmaya niye devam etmediniz? Akif, böylelikle ta o zamandan kurulmak istenen veya kurulan ulus devletin İslam'la alakalı bir devlet olamayacağını ulusçuluk temeli üzerine kurulan bir devletin bir İslam devleti olarak devam edemeyeceğini özellikle göstermiş oluyordu. Ondan sonra ne diyor? Fikri kavmiyeti telin diyor peygamber diyor. Kavmiyet düşüncesini peygamber Aleyhissalatu vesselam lanetlemiştir diyor. Ya Türk milliyetçiliği yap şu kadar yıl. Ondan sonra da şu kadar yıl evladını feda ede ede Sürt kavmiyetçiliğini doğur ve unutla çarpış mücadele et. Akılsızlığın daniskası. Bunlar kardeştiler. Hala kardeş olma imkanları var. Ama kıytırık politikalarla değil ifade yerindeyiz. Bizi kardeş yapan, bize kardeşliğimizi hatırlayatan dinimize dönmemiz şart. Gerisi çözüm gibi görünse bile geçicidir. Batılılar bizim kavim olarak, ulus devlet olarak hatta mevcut ulus devletlerin daha da parçalanmasını ister. Ki ümmet olarak bir araya gelip kendi imkanlarımızla kendi kaynaklarımıza sahip olarak kendi ayaklarımız üzerinde durmayalım. Durmayalım. Çünkü durabilirsek kendilerinin dünyaya dayatmak istedikleri küreselleşme projeleri iflas edecek. Küreselleşme projelerinin temelinde de Amerika var, Yahudilik var. Başka bir şey yok. Ha bu proje tutmaz. Tutmayacaktır Allah'ımızın izniyle. Bunun çok sebepleri var konumuza değil. Fakat mesele şu, burada millet kelimesi Kur'ani bir kelimedir ve Kur'an'da da Arapçada da millet kelimesi din ve şeriatla eş Allah'ındır. Onun için ben kendi adıma mümkün mertebe kavim ve ulus kelimesini kullanırım. Anlatmak istediğime uygun olarak millet kelimesini Onlarla eş anlamlı olarak kullanmamaya dikkat ederim. Yanıldığımız bazen farklı olmadan olur. Niçin? Çünkü böyle bir şey olmaz yani. Niçin ben kendi kavramımı şey diyor, merhumca bilmer için inşallah e, akidesi sağlam olarak ölmüştür diye ümit ediyoruz. Kelimeler diyor, kalelere benzer diyor. O kaleleri muhafaza edeceksiniz Aynen öyle. Evet. İşte burada Yusuf Aleyhisselam evvela bir şeylere dikkat çekiyor. Onların onlar için daha önemli olan nedir? Rüyalarının yorumu değildir. Onlar için önemli olan evvela tevhidden haberdar edilmeleridir. Edebiyatta bunu Arapçada üslubul hakim denilir. <gülüyor> Hikmetli kimsenin Sorulan soruya cevap verme bu manası. Mesela Peygamber Aleyhisselatü geliyor birisi soruyor. Ey Allah'ın Resulü kıyamet ne zaman kopacak? O da diyor ki kıyamet için ne hazırlığın var? Senin için önemli olan değil ki kıyametin ne zaman kopacağı. İster 21 Aralık söyleyeyim, 2012'de kopsun ister başka zaman kopsun. O önemli değil. Herkesin bir defa bir vazgeçilmez kıyameti var. Ölüm kişinin kendi kıyametidir. Sen ona ne hazırladın? İşte bu hikmetli üsluptur bu. Hadi oradan ne soruyorsun kıyametin kopmaya, kopma zamanını? Allah'tan başka kimsenin bilmeyeceğini bilmiyor musun? Niye bunu bilmekte geç kaldım da diye bilirsin. Ama hikmetli bir üslup olmazdı bu. Adamın kastı da o değil zaten. Peygamber ona hikmetlice cevap veriyor. Ne hazırladın onun için? Kıyamete ne hazırlığın var? Günümüz insanları böyle. Bugünlerini nasıl değerlendirdiklerini bilmezler. Yarın nasıl kazanacaklarının hesabını yapmazlar. Fakat işte bakıyorsunuz yahu Yılbaşı gelecek masiyet plan ve programlarının ardı arkası kesilmiyor. Herkes Allah'a nasıl itaat ederim diye plan yapmıyor. Medyası bilmem nesi propagandası yazısı çizici hepsi Allah'a nasıl işaret edilecek. Onun plan ve programları yapılıyor. Ne kadar çok kumar oynanacak onun planları. Ne kadar... Çok içki içilecek onun planları. Ne kadar çok hayasızlık işlenecek onun planları. Allah Allah. Vallahi Kur'an-ı Kerim doğru söylüyor. Allah'a inanmayanlar küfürde birbirleriyle yarışıyorlar diyor. Masiyette birbirleriyle yarışıyorlar. Öyle. İşte... Yusuf Aleyhisselam onlara bu hakim üslub ile asıl kendilerini ilgilendiren daha önemli meselenin ne olduğunu onlara çok güzel bir üslupla izah ediyor. Bu aynı zamanda bakın bir tebliğci olarak Kur'an-ı Kerim'i okuyacağımız zaman burada neler neler çıkartır bir tebliğci. Kur'an'ı insanlara veya İslam'ı insanlara tebliğ eden bir insanın izleyeceği bir üslup çıkıyor burada. Ma kana lana en nushrika billahi min şey diyor. Bizim Allah'a hiçbir şeyi ortak koşmak gibi bir işi yapmamız mevzu bahis değildir diyor. Biz bunu yapmamalıyız diyor. Bizim Allah'a hiçbir şeyi ortak koşmak gibi bir işi yapmamamız gerekiyor. Biz bunu yapamayız diyor. Biz derken yalnız kendilerini yani soy olarak kendilerini değil biz insanların Allah'a hiçbir şeyi ortak koşmamamız gerekiyor demektir. Ama özellikle bizim hiç yapmamamız gerekiyor. Çünkü ذَٰلِكَ مِنْ فَضْلِ اللّٰهِ عَلَيْنَا وَعَلَى النَّاسِ İşte bu Allah'ın hem bize hem insanlara olan lütfunun bir neticesidir, diyor, bir tecellisidir. Allah'ın bize yaptığı bu lütuf, yalnız bize mülhasır değildir. Çünkü biz, bu nübüvvet lütfunun nurunu, bütün insanlara taşımakla, veya ulaşabildiğimiz herkese taşımakla yükümlüyüz, diyor. Evet, Alimler de peygamberlerin mirasçılarıdır. Peygamberlerin vazifesi budur. Vahyi miras aldılar, vahyi tebliğ etmeyi miras bıraktılar. Alim olan bir kişi veya her birimiz, her birimiz alimiz. Aramızdaki dereceler, mertebeler farklı olsa bile. Hepimiz alimiz, biz bu ilmin mirasçısı olarak onların yaptığı gibi başkalarına bunu Tebliğ edeceğiz. Ama, ve kendin akıllı insanlar için çok önemli bir şey. Ama, rüyanın tabirine gelmedi insanlar tabirine gelmedi onlara son derece makul son derece sakin insanlar için çok önemli bir şey. Ama, nefislerini olumsuz olarak tahrik etmeden, kendisine karşı bir tavır takınmalarına meydan vermeden, onlara hitabından tutun, yani bu açıdan da bilhassa, bakın ne diyor? Ya sahibe-i sicni diyor. Yani i̇ki arkadaş, iki zından arkadaşım diyecek onlara, hitap edecek onlara. Ondan sonra, Onlara karşı kendi durumunu bir daha hatırlatıyor. Hatırlatıyor. İnsanların Allah'ın lütfuyla bir şeyler bilip iyilikte bir yerlere varabileceklerini söylüyor. Siz beni iyi görüyorsanız bunun sebebi Allah'ın bana lütfudur diyor. Ve nübüvvet lütfunu hatırlatıyor. Tevhidi hatırlatıyor. Davanın en önemli esası budur. Davetin en önemli esası budur. Nübüvvet ve risalet. Onun için kelime-i tevhid la ilahe illallah Muhammedun Resulullah veya kelime-i şehadet allah Teala'nın tevhidini ve Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın risaletine şahitliği ihtiva ediyor. Bu ikisini birlikte kabul etmeden de iman olmuyor. İman, nübüvveti ve uluhiyeti ve risaleti birlikte kabul etmekle gerekiyor. Şimdi rüyaların yorumunu da ileride gelecek, işte başlayacak ya sahibe-i sicni diye 39. ayet-i kerimeyle inşallah önümüzdeki derste de buradan başlarız inşallah.